Manastır. İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkan ve Yağmur Yıldırım Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Manastır İstanbul Sanat Merkezi özel yayındayız Bu hafta, bu cuma sabahında Murat Ertel ve Ahmet Ulu'yla... ...beraber olacağız. Manastırı... ...İstanbul Sanat e, Merkezi'nin... ...üzerindeki tozu kaldırmaya çalıştığımız bu... ...sözlü tarih yayında biraz da aslında... ...İstanbul'daki müzik sahnesinin... ...20-25 sene öncesinde ne var ne yok diye... E, ...eşmeye çalışacağız... ...hoş geldiniz ikiniz de çok teşekkürler... Hoş zaman, Hoş ...o zaman ayırdığınız Hadi için... Var. ...evet e, ufak bir ipucu olarak... ...söyledim İstanbul'un müzik sahnesi... ...90'larda ne menemde diye... E, ...şöyle bir tez var aslında... İstanbul'un şu anda global trend uyarınca e, nasıl diyeyim takip ettiği çok çeşitli e, müzik çığırları, müzik türleri var. Ve çok ciddi e, konser salonları, e, ileri teknolojilerle bezenmiş. Belki de e, koşullar el verse Avrupalı izleyicinin de çok ilgi çekebileceği bir çeşitliliğin hedeflendiği bir e, şeydeyiz. Müzik paleti, paleti içerisindeyiz aslında ama e, bundan 20-25 sene öncesi Manastır'da, Daha ne zaman söz etsek biraz daha şeyin en formeli olduğu, biraz da el yordamıyla, belki de çok kriş olacak ama imece yöntemiyle aslında insanların bir şeyler üretmeye çalıştığı, piyasanın tam da aslında kültürü ele geçirmediği bir dönem, bizim için Vanastır'da pozitifi ve Zenih Babazula'yı yan yana koymak zorunda. Bu açıdan e, aslında bakarsanız kıymetli e, 95-96 yılındaki açık radyonun müzik e, şenliğini böyle çok kısaca e, düşündüğümüzde aslında tam türler de birbirinden ayrılmadan tam görevler birbirine atamamışken insanların müzik için bir yere geldiklerini görüyoruz. Evet ipucu şuradan geldi. Manastır'a dair ender görsel kayıtlardan bir tanesi David Murray'nin Manastır'da gerçekleştirdiği konser. Hatta o kayıtımız ile de bir yere gelmişler. Pozitif'in aslında İstiklal Caddesi'nde bir tramvayın üzerinde orkestra yürüttüğü günler diye de hatırlıyoruz. Tam da kuruluşu. Öncelikle Ahmet'e sözü vermek istiyorum bu açıdan. Tüm... Hafızanın dehlizlerinde neler var o günlerde? Manastır'ın da aslında devrede olduğu 90'ların ortasında yani. 90'ların başı. Başı. Şöyle dediğin gibi o zamandan masumluk, çok masumluk. Her şey yeniydi, her şey heyecanlıydı. İstanbul'da açıkçası yeni bir dönemin, diyeyim başlangıcı sayılabilir o dönemler. 90, biz pozitif ilk konseri... ...1989'da bir reggae konseri yaptık... ...arkasından Sanra işte... ...Beyoğlu'ndan geçirdiğimiz Sanra konseri... Evet. ...yok arkasından Steve Lacey... ...konseri hmm. vardı... ...AKM küçük salonda yapmıştık... ...ondan sonra da bizim için dönüm noktası olan... ...Sanra konseri... ...ki hayalimiz bütün bu işte onun... ...sayesinde girdik... ...Sanra konseri Beyoğlu'nda geçtikten sonra... ...ki orada bizim ilk konserle beraber... ...Arhan Kaya... Hı hı. Ee, ki o zamanlar e, o da serotonin diye bir etkinlik yapmıştı evet. Arhan Kayar'la yakın ilişkimiz vardı İşte zaten şehirde o zaman bu kadar ne kulüp vardı ne bar vardı ne de çok insan vardı Aslında daha küçük bir camiaydı evet. Ve Vasıf Kortun o, o günlerden onları hatırlıyorum Sanra'nın Beyoğlu'ndan geçmesi de Arhan Kayar'ın e, ve Hilmi Yavuz'un desteğiyle gerçekleşmiş bir olaydı Sangar konserinden sonraki konserimiz de David Murray-Kahil Elzabar konseriydi. O zamanlar yine AKM neredeyse kapanmak üzereydi ya da vermiyorlardı. Hı hı. Cemal Eşit yeni açılmıştı. O da e, kapasite olarak biraz büyüktü. Biz David Murray-Kahil Elzabar konserini İTÜ Taşkış'la, Taşkış'la değil aslında hemen e, şeyin. Baden Fakültesi. Baden Fakültesi galiba. Hı hı. De, küçük bir odada yaptık. Evet, evet. Çünkü salon yoktu. Ondan sonra da bir konser tabii enerjisi doyamadığımız için e, ki arkadaşlarımız o zamanlar Manastır diye bir yerde stüdyo açmıştı. Biz de bir defa filan gidip görmüştük. Hı hı. Ufak bir kilisemsi, çapel. Evet, çapel. David Murray ile e, Kahile Zarbar'ı bir konserde oraya aldık. Okay Temiz'e katıldı onlara. Spontandı yani aslında. Tabii tabii tamamen son dakikada yani spontan ve içerisi doluydu ama eş dost ve arkadaşlarla dolu. Hı hı. Çok tılsımlı bir şeydi. ilk konser öyle oldu. Murat'ı da ben şöyle bir giriş yapayım Murat Ertele. Ondan sonra da Blues Festivali'nin birincisini yaptık. Ben Murat'ı en meraklı izleyicilerimizden biri olarak katılıyorum her şeyden önce. Bütün yani... konser. Bütün konserlere geliyordu. Öyle Bütün konserlere konserler. <gülüyor> e, mutlaka geliyordu. Çok meraklıydı. Hatta Blues Festivali'nde en öndeydi. Ve e, Clarence Gate Mouthground ki çok meşhur ve büyük bir yani önemli bir müzisyen Murat'a bakıp bir şey demişti. Hatırlıyor musun diye demişti. Aa. ya <gülüyor> Ya şey demişti. Yuluk 60's man demişti. Ha, tamam, sen 60'lardan kalma gibisin <gülüyor> <gülüyor> ki Murat daha o zamanlar herhalde 25 24 yaşında falandı ama en önde büyük bir merakla konser izliyordu. Eee Yani o zamanlar benim için Murat bir izleyicilikti ve ondan sonra tabii biz Zeni duyduk. Yani ya yani o zamanlar Babazula falan da yoktu. Esasen Murat sen bir şeyler söyle o dönemle ilgili. Yani <gülüyor> kültür ve etkinlikler eee Epey azdı. Hı hı. Öncesinde de azdı. Mesela şöyle söyleyeyim. İlKSV tabii çok önemliydi. İlKSV'nin festivallerinde mesela biz ailecek bütün etkinliklerine giderdik. Evet. Ya da işte sinema festivali başlamıştı. İşte 3 filmle başladılar. 5 film oldu. 10 film oldu. Yine sinema festivalinin bütün etkinliklerine giderdik. Bir noktadan sonra tabii çığırdan çıktı. Hani yüzlerce film olmaya başladı. Aynen öyle. Pozitif tanıdıktan sonra ben de işte bu adamların yaptı bütün konserlere gideceğim dedim ve gitmeye başladım işte yani bilmediğim birisi bile olsa diyelim ki Steve Lacey mesela daha önce hiç duymamıştım ama bu adamlar getiriyorsa iyidir deyip onun konserine gidiyordum yani evet. böyle etkinlikler de azdı etkinlik yapanlar da çok az o yüzden çok kıymetliydi bunlar aynı dönemler bu arada Belki çok bugünden bakıldığında sıra dışı diğer altta söyleyebileceğimiz zen'den de bahsetmek Hı -hı. lazım aslında. Az stüdyo girmeden girmeden ver, konser verdiğiniz mekanların aslında bugünün algısıyla bakıldığında çok farklı mekanlar olduğunu e, konuştuk. Yani açık Hı -hı. hava mekanları vesaire. Evet. Belki o dönemin arayışları e, bugünden bakıldığında kimsenin aklına gelmiyor. Yani sanki yaratıcılık. Körelmiş gibi. Belki koşullar kısıtlı olduğu zaman çok daha iyi şeyler oluyor diye bir çıkarım oluyor. Yani Halic'in kıyılarında yapılan pek çok etkinlik, işte talimhanede zamanında kullanılmış açık alan, açık alan mekanları, Sultanahmet'teki hı hı. zen konseri bakıldığında kent çok daha aslında geçirgen. Belki de o zamanlar daha mümkündü. Belki hesap kitap yoktu. Belki finans olarak çok daha bilmiyorduk ne, neyin nasıl yapılacağını ama e, Zen aslında o dönemki o türbülansın ve yaratıcılığın da nasıl diyeyim bir, bir çıktılarından bir tanesi. Zirvesiydi diyebilir miyiz? Diyebiliriz Teşekkür bence. <gülüyor> ben miyim de şey yani Zen de öyle yani hiç ne derler e, tamamen müzik sevgisiyle biz işte improvize müzik yapacağız. <gülüyor> e, deneysel müzik yapacağız. En güzeli bu diye yola çıkmış bir şey değil, gruptu yani zamanın bir ruhu var evet. sanat ruhu şeyi onu e, nabza göre şerbet vermeyi bilen sanatçılar gayet güzel e, götürüyor ama bazı sanatçılar onu gördüğü halde yapmak istemiyor onun kafasında bir şey var çünkü hani hı hı. o hayalleri gerçekleştirmek bu da e, o dönemlerde olan bir şeydi yani ...hani çok daha başarılı, çok daha para getirebilecek, çok daha kolay seyirci toplayabilecek şeyler varken... ...hayallerinin peşinde koşan bir takım insanlar vardı. Bu çok önemli. Hı hı. Bunlar da böyle tak deyip böyle bir birleşti. işte Arhan Kayar işte orada, işte Memo burada, Ahmet burada, Cem burada, işte biz varız, işte yok Murat Taner orada bilmem ne yapıyor işte... Evet. Mustafa o, yani böyle bir sürü insan işte bir sak şu bu evet. onlar küçüktü az insan geliyordu ama çok etkileyiciydi. Aynı şey mesela 1950'lerde şey için de söyle mesela Maya Sanat Geresi evet, diye bir, bir şey var. Küçücük bir yer ben onu gördüm babam bana gösterdi bak işte burası Maya Sanat Geresi di diye o şey Şeydi. de onda tüneli yakınla şey şimdi neyse. O kadarcık yerde bütün sanat dallarında insan Bu da çok önemli. Yani mesela işte sırf müzik çevresi gelmiyordu o şey konserler ya da Manastır mesela tam onun aslında bir şeyiydi. Hani orada e, ressamı da var, fotoğrafçısı da var, sinemacısı da var, şairi de var. Evet. E, bu disiplinler arası sanatçıların ve sanatların birleşmesi maalesef her yerde olmuyor. Hani işte ressamlar, işte re, resim açılışlarına genelde yüzde 60-70 o sektörle ilgili insanlar geliyor. Evet. Müzisyenler çok fazla gelmiyor. Yani konserler için bu tam söylenemez tabii de. o Birleşimler daha bir şeydi. Küçük ama daha güçlü diye. Sürdürmek zor bir yer. Evet. Hı hı. Bunlar, evet. Ya, her dönemin belli bir dinamiği var. Bence şimdi de gençler Bir şeyler yapıyor, yapmıyor değil yani farklı yapıyor, şeyler ya, yapılıyor. Tabii. Ama o zaman tabii hiçbir şey yoktu bir. Ee, tamam. Çok daha açtık ve tabii ki esasında daha dar bir çevre vardı. ya yani Herkes birbirine daha yakın ve daha bir e, e, dayanışma bile diyebileceğim bir şey vardı. Hı -hı. E, o açlıktan dolayı da çok da hesapla da yapılmıyordu. E, bir şekilde giriyorduk. Şimdi ise yani şimdi bir şey yapmak gençlerin bir şey yapması şimdi daha zor çünkü çok daha baskı altında her şey esasında. Bütün yani Beyoğlu'da baskı altında galeriler baskı altında açık havada yapılacak festivaller baskı altında destek veren yok. Bir de öte yandan bir de şöyle bir şey var. Biz açtık ve o zamanlar gerçekten hiçbir şey olmadığı için bir şeyler yapmak birileri bir yolu açıp yapmak zorundaydı. Şimdi ise o kadar çok şey var ki şey değil yani bir gençlerde özellikle bu 25 yaş altı ya da 20 yaş altı gençler değerini bilmiyorlar. Neye sahip olduklarının değerini bilmiyorlar. Ellerinde çok fazla seçenek var. ...ve onlara çok garanti görüyorlar... ...yani şey gibi... E, ...çok hafife alıyorlar... ...yani ne, ne kadar şanslı olduklarının... ...ve şeyin farkında değiller... ...bir de Türkiye'de şöyle bir şey var... ...genelde... ...belki de bu altyapı eksikliğinden... ...kritik etmek bir şeyi... ...bir eseri, bir çabayı, bir... Şu, e, e, e, ...eylemi... ...kritik etmek... ...daha sanki olumlu bir eylem gibi... ...yani beğenmek, aferin demek... ...ya bravo, şu bu demekten çok... Kritik etmekle bir kusur bulmak daha kolay geliyor. Bu çok hazımsız bir şey var. Ee, bu da esasında bir takım gerçek e, sanatçıları ve e, bir şeylerden feragat etmeden bir şey yapmak isteyen insanların önünü çok kesiyor. Motivasyonu. Motivasyonu ailesinde. da kesiyor, düşürüyor. O bir sıkıntı. ya Yani üzerine de öyle bayağı şey eleştirirler şunlar bunlar işte tepkiler geliyordu ama devam ediyorduk. Şimdi sanki böyle işte o eleştiri sektörü şusu busu daha bir güçlü gibi gerçekten Ahmet e katılıyorum. Hı, hı. E dönecek ol, olursak yani e tamamen inandığımız şekilde ve sistemin dışında e hareket edebiliyorduk. Bu çok e güzel bir şey. Sizin Şimdi... bakım köyde bir evet. konserniz yok muydu? Vardı evet. O, o çok önemli. Evet. Sembolik Yani başka mesela sembol bir şey söyleyeceğim. İşte Kadıköy'de Fenerbahçe Koyu'nda mesela konser e, vermeye davet ediyoruz. İşte şu saatte başlayacak. Sonra oraya gidiyor gitmiştik. E, Sound check yaptık falan ve kıyı da böyle deniz kenarında. Hı hı. Güneş de böyle yavaş yavaş batmaya başlamış. Biz baktık yani çok güzel... Yani konserin şimdi başlaması gerekiyor <gülüyor> güneş batana kadar çalalım diye başladı konsere ondan sonra yani daha yarım saat mi var bir saat mi ne var konserin başlamasına gelen olmuş muydu ee, yani önceden gelen bir takım insanlar yavaş yavaş işte geliyorlar geliyorlar geldiler geldiler geldiler sonra konser başlama saati geçtikten bir 15-20 dakika sonra da güneş battı bizde konseri bitirdik mesela yani böyle bir Kafamız vardı. Bu kafayla da var olabiliyorduk. Bu çok iyi bir şey. Hı hı. Evet, insanlar aslında dediğiniz gibi... Bir, ...yani yol gösteriyorsunuz. benim Fikrin kıymetini hatırlatmak hı hı. gibi bir şey yani illa. Tüketici olması değil de... ...bence hı hı. az evvel in, e, söylediği insanların bu eleştiri de, ...ben öyle düşünüyorum. Çok aceleci dav <gülüyor> davranmalı da aslında bir yandan o... ...tüketici olarak kendilerini hak görüyor olmaları. Yani parçası olarak görmüyorlar aslında... Tam bir ilişki değil yani tüketici ilişkisi. Birebir bir ilişki değil gibi. Diye düşünüyorum. yani Güzel bir şey esasında. Evet biraz daha sahiplenseler, içine girseler daha yapıcı bir şey olabilir. Evet. O, o zamanlarda öyle bir ruh var Yani mesela manastır diye bir yer var. Şimdi orada bir şey yapmasan bile oraya giderdin yani. İlişki deniyorsun. Evet, ilişki deniyorsun. Evet. Bilsak da önemliydi ondan da gerçekten bahsetmek lazım. Tabii. Manastır'la ilgili ben ne hatırlıyorum orada zen konseri olduğunu düşünüyorum. Fakat kesin böyle bir şey söyleyemeyeceğim Hatırlıyor <gülüyor> var mı yok mu. biraz böyle bulanık. <gülüyor> ee, ama şeyi hatırlıyorum mesela. Bilsak tiyatro atölyesi sanırım orada çalışıyordu. Onlarla evet. e, bir takım çalışmalar yapıyorduk. Hı -hı. Sonra Yeşilyüzünler diye bir tiyatro Hı -hı. grubu vardı. Evet. Evet. Emre Koyuncu o, oğlu e, vardı orada. Onlarla çalışıyorduk ve bir takım performanslar yapıyorduk. Hı hı. Bir de Manastır'la ilgili yani müzikte falan hiç ilgisi olmayan böyle bir şey abi vardı orada depocu ve giysici, aksesuarcı. <gülüyor> sahibiydi o. Godzilla Önemliydi. Selahattin. Ha, <gülüyor> evet o evet. çok önemli bir insandı gerçekten. Anımsıyorsunuz. Ee, onu anımsıyorum. Dükkanına gittim onunla konuştuğumu işte yani bayağı etkilendiğimi falan hatırlıyorum. Fakat sonra ne oldu? Belli bir noktada. Evet oranın evet. çok renkli karakterlerinden evet. biri biz de ilk sürerken karşılaştık aslında. Yeşilçam'ın önemli dekorucularından <gülüyor> ama evet. sonra oranın vazgeçilmezlerinden evet. biri oluyor. Evet. Aynen. Aynı, Aynı şekilde. Ondan mutlaka bahsetmek istiyorum. Bilsak'ta işte Mustafa Kemal Ağolu'nun kurduğu bir şey kurum <gülüyor> hmm. bir şey kooperatif mantığıyla sanatçılara özellikle yazar <gülüyor> işte belli bir destek alıyorlar. Ondan <gülüyor> sonra ortaklık hissesi veriyorlar ve bunlar yalnızca yazarlardan oluşmuyor. Hani evet. sanatçı. Mesela benim babam Mengü Artel de şeydi. <gülüyor> Yasko'nun ortaklarından biriydi. <gülüyor> Çeşitli sanat dallarından. <gülüyor> ve ondan sonra da işte o Bilsak başladı ve bir takım etkinlikleri oldu. İşte kitap yapmak, Yas Köy Edebiyat diye dergi evet. çıkarmak dışında bir de onların işte bir barları vardı ve orada çeşitli atölyeler de devam ediyordu. Hı, hı. Ahmet'in bahsettiği Bisan Jazz Festivali gerçekten önemli bir şeydi. Esasında Bisan unutulmaması ve bir eee çalışmada onun için yapılması lazım. Evet. çok çok önemli. Evet. Peki sonlara doğru ben herkese sorduğumuz soruyu ...soracağım size... Hmm, ...yani çok yıllar öncesine kalmış bir mekandan... ...bahsettiğimiz için herkes de farklı bir şey anlatıyor... ...o yüzden rahat olun... E, ...gözünüzün önüne geliyor manastır deyince... ...yani mimari... ...ya da şey maddi manada... ...Ahmet... ...manastır deyince bir kere... ...Tarlabaşı'nın öte öbür yanı geliyor... <gülüyor> ...yani çünkü o zamanlar... ...B10'da bile bir şey yoktu... ...hayal kahvesi bile açılmamıştı... Hmm. ...ki... ...işte tarla başının öbür yana... ...hayla tarla başının öbür yana... ...o zamanlar tam öyleydi... Ee, ...dolayısıyla o sokaklarda yürümek... ...büyük heyecan ve keyif veriyordu... ...bir ikincisi... ...tabii ki oradaki şapel... ...konser yaptığımız yerin... E, ...tılsımı... <gülüyor> ...küçük sıcak samimi... ...bir de benim için orada... ...üst katlar zaten eskiden bir işte... ...okul manastığı bir şeymiş... Evet. Ee, ...Şirin İskit'in... ...atölyesi vardı... <gülüyor> Bir sürü sanatçı atölyesi vardı ama şirin çok yakın arkadaşımdı. Dolayısıyla o atölyede zaman geçirmek, takılmak, o yani oranın işte atmosferini solumak ve genel manastırın o büyük koridorlarını, büyük merdivenlerini, e, genel duygusunu hatırlıyorum. Tabii çok çok heyecan vericiydi. yani Bir de oradaki toplu enerji, sanatçıların bir arada olması, fotoğrafçıların, sanatçıların bir evet. arada olması çok heyecan vericiydi ve... Çok da alternatifti yani hiçbir zaman şey olmadı. E, belli bir kitle dışında da pek bilen olmadı manastık yani. Biz bizeydik. Öyle. Yani ben... o karmaşık yapı, katlar, işte böyle gizli odalar. Hani ne, ne kadar gitsen, ne kadar tanıdığın olsa bazı kapılar hani bilinmezdi. Orada Aynen. ne var, kim var, neler oluyor. Yani bu böyle bir gizemli bir yapı vardı. ...ne kadar süreceği belli değil... ...hani yasal bir dayanağı... ...var mıdır, yok mudur... ...hani böyle belli değil, bir, bir şey... ...bir canlı organizma orada... ...başlamış gidiyor yani ve... ...sen de orada arkadaşların var, işte tanınıkların var... ...etkinlikler var, oraya gidiyorsun, sen etkinlik yapıyorsun... ...hani böyle bir hızlı dönen... ...ve böyle doğal bir şey... ...durum vardı orada çok güzel. Evet. Bir şey daha vardı orada... ...büyük bir bina olduğu için orada... ...ve onun işte sahibi de... ...filmlere falan şey yaptığı için yakın servislerde bulunduğu ba için bazı odalar mesela orada bir tane hapishane odası vardı bir tane hastane odası vardı filmlerde kullanılan öyle bir mekanın içinde öyle küçük e, absürt köşelerde tabi iyice heyecan veriyor bir de en altta bir zindan varmış i̇şte onu hiç bir, görmedim ben mesela yine film seti olarak o da ilginç hatırlayanları kork <gülüyor> kork yani korkarak hatırlıyorlar yani o duyguyu tekrar <gülüyor> geri getirerek Eyoğlu'nu nasıl hatırlıyorsun Murat? O dönemlerde 90'lar 95. Şimdi bir hayal sahnesi açılmalı dedi az evvel. Bir kere plakçılar çok iyiydi. Yani mesela işte Melodi plakları vardı. Bunlar bayağı böyle Atlantic, Wonder Bros falan gibi böyle Karlavi şeyleri. Yani Amerikan Neşriyat diye bir kurum vardı. Hı hı. Orada Adnan diye bir ...çocuk vardı... ...o benim çok iyi arkadaşımdı... ...o hangi planın yayınlanacağına... ...karar veren adamdı... <gülüyor> ...ve hep böyle... <gülüyor> ...sıkı plakları yayınlar... ...hep ona giderdim... ...ve böyle şey... ...saatlerce Amerikan Neşriyat'ta... ...böyle şeyler... ...hani yayınlanmış plakları artık geçtik... ...eskiden yayınlanmış... ...1900 binden kaçlardan bugüne kadar... ...yayınlanmamış ya da yeni gelmiş bir takım plakları falan dinlerdi. Mesela işte internet internet yokken ya da işte evet. e, bir sürü şeye, bilgiye ulaşmak çok zorken... ...oradan direkt Hani müziğin kendisini dinleyip plakları okuyarak mesela çok güzel şeyler e, öğrenebiliyorduk. Onun, bunun dışında sokak plakçıları vardı o çok iyi. Bu sokak plakçıları artık işte şey, um, ne diyeyim? Mesela zihni sokak plakçısıydı. İşte de Deniz, Deniz Pınar o da evet. sokak plakçısıydı. Ee, oyuncu çocuğun Nejat İşler. Evet. mesela o da öyle. Sokak plakçısı o te şey teşvik edip satarlardı. Arada işte Beyoğlu'na eee gelirlerdi. Sonra tünelden aşağı giderken e, yine öyle küçücük dükkanlarda acayip bu plakçılar vardı müzik, müzik aletleri Evet müzik aletleri durumları kulüpler falan bayağı azdı yani şimdi düşündüğüm evet. zaman ben... ıı, hep pavyonlar falan vardı değil mi Tabii. yani pavyonlar vardı o pavyonların neon çok oldukça büyük ıı, iş nelerle tabelaları vardı. ben şöyle hatılıyorum bey yolu ben çok ...Avusturya Lisesi'ne gittim... ...Ortaokulda... ...dolayısıyla Beyoğlu'na girişim... ...Kule Dibi yani... ...12 yaşından... ...11 yaşından itibaren şeydi... ...babamın e, ofisi Barohan'daydı... Hı hı. ...dolayısıyla... Beyoğlu'daki ...Küçükken Beyoğlu'daki sinemalara giderdik... ...en çok onu hatırlıyorum... ...ondan sonra... ...atlayayım sana daha şeye geleyim... E, ...1999... ...Babilon'u açtığımızda... ...çok hı hı. düşündük bir kere biz orada Asmanı mescitte Burada açılır mı açılmaz mı çünkü tamamen karanlıktı. Bir e, Yakup vardı bir Refik vardı. İnsanlar gelir mi gelmez mi diye çok düşündük açtık. Çünkü inandık ona da o da başka bir deli cesareti. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum ama açtığımız zamanlar akşamları ben yani insanlar çok merak ederdim. İnsanlar Babylon'u nasıl buluyor diye şeyden tünelden Galatasaray'a kadar tamamen karanlıktı. Gerçekten tamamen karanlıktı. Yola çıkardım mesela. Tünel ile Galatasaray arasında. Galatasaray tarafında çok uzaktan gelen karanlıkta iki kişi görürdüm. Gerçekten onların peşine takılırdım. Bunlar acaba Babilon'a mı gidiyor? Nasıl bulacaklar diye filan. Yani o kadar boş ve o kadar karanlıktı o zamanlar. Ama Beyoğlu her zaman bence heyecan verici. Şu anda birazcık hani bitti mitti diyorlar ama... ...esasında şu anda bile Beyoğlu'na gitseniz... Bir, pek de pek değil. Gayet yani kitapçısı da var, plakçısı da var, kafesi de var. Şey tabii çok acıklı bir yandan. Yani az geçenlerde Asmalımescit'te de dolaştım. Çok çok acıklı. Ama bitmedi. Bitmeyecek. Manastır İstanbul Sanat Merkezi özel yayınında Ahmet Uluğ ve Murat Erter'le olan söyleşimizin sonuna geldik. David Murray dinlemeye başladık. Son birkaç dakikayı David Murray'nin zamanda Manastır'da efsanevi bir performans gerçekleştirmiş caz müzisyenin Mehmet Uluğ anısına kaydettiği Blues 4 Memo parçasıyla değerlendireceğiz. Evet Manastır için özel de hatırlatalım. manastır.ism.saltonay.org bir e-mail adresi. Konu hakkındaki görüşleriniz. Yanı sıra sunabileceğiniz katkılara dair mecra burasıdır. Evet, Mehmet Ulu bu parçayla Manastıra Bakış'ın bu bölümünün sonuna geliyoruz şimdi. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım